Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kitab-ı Sulh, Barış ve Barışlılık kitabı. Birinci bab. İnsanların arası bozulduğu zaman onu iyileştirme ve barışı kurma hakkında gelen şeyler babı. Ve Yüce Allah'ın şu kalbi. İnsanların toplanıp, toplanıp gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ne ki toplanıp konuşulan konuşanlar, bir sadaka vermeyi yahut bir iyilik yapmayı veya insanların arasını iyileştirip düzeltmeyi emreden kimseler olsun. Her kim bu üç hayrı Allah'ın rızasını dileyerek yaparsa biz ona büyük bir müka mükafat vereceğiz. Nisa suresi 114. ayet. Ve devlet başkanının ve onun vekili olan amirin insanlar arasını düzeltmek için adamlarıyla ihtilaf ve çekişme yerlerine çıkıp gitmesi. Bana Ebu Hamza Sehl İbni Sa'd radiyallahu anh'tan tahsis etti ki o şöyle demiştir. Amr İbni'nin Avf oğullarından bir takım insanlar arasında bir kavga olmuştu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların arasını düzeltmek için sahabilerden bazı insanlarla birlikte Avf oğullarına onların Kuba'daki yurduna çıkıp gitti. Namaz vakti gelmişti. Halbuki Peygamber henüz Medine meccidine gelmemişti. Bilal geldi, namaz için ezan okudu da peygamber hala gelmemişti. Bunun üzerine Bilal, Ebu Bekir'e geldi ve peygamber arancı etmek sebebiyle alık Namaz vaktinde geldi. Sen cemaate imam olup namaz kıldırır mısın dedi. Ebu Bekir, evet istersen namaza ikamet et dedi. Ve Ebu Bekir öne geçip namaza durdu. Sonra peygamber geldi. Saflar arasında yürüyerek ta birinci safta durdu. Peygamberi gören İnsanlar el çıkmaya başladılar. Ebu Bekir namazda başını çevirip bir tarafa bakmazdı. İnsanlar el çıkmayı çoğaltınca dönüp baktı. Ve peygamberi arkasında gördü. Peygamber onunla, ona eliyle işaret ederek yerinde durmasını ve öylece namazı kıldırmasını emretti. Ebu Bekir de elini kaldırıp peygamberin bu emrinden dolayı Allah'a hamd etti. Sonra Ebu Bekir birinci safa girinceye kadar arkasına Geri geri çekildi, peygamber de ilerledi ve insanlara namaz kıldırdı. Namazı bitirince insanlara karşı döndü de, Ey insanlar, namazınızın içinde size bir şey arız olunca el çırpmaya başladınız. Namaz içinde el çırpmak ancak kadınlara mahsustur. Her kime namaz içerisinde hatırlatmaya değer bir şey arız olursa, Allah desin. Çünkü onun tesbihini işiten kimse, yani imam muhakkak ona, Döner buyurdu. Sonra peygamber ya Ebu Bekir, sana işaret ettiğimiz zaman seni yerinde durmaktan ne menetti de insanlara maruz insanlara namaz kıldırmadın diye sordu. Ebu Bekir ya Rasulallah, Ebu Hafsen'in oğluna peygamberin önünde insanlara namaz kıldırması yakışmazdı dedi. Bize Muhtemir tahsis edip şöyle dedi. Babam Süleyman İbni Tarhan'dan işittim. Ki Enes Radiyallahu Han şöyle demiştir. Medine'ye gelişinin ilk günlerinde peygambere Hazretlerim Başkanı Abdullah İbni Ubey'in yanına gitseniz de İslam'a çağırsanız hayırlı olur denildi. Bunun üzerine peygamber bir eşeğe binerek Müslümanlar da kendisiyle beraber yürüyerek Abdullah İbni Ubey'in Aliye'deki menziline gitti. Gidiven yol çorak bir araziydi. Peygamber İbni Ubey'in semtine vardığında o peygambere benden uzak dur. Vallahi eşeğinin kokusu bana eza veriyor dedi. Buna karşı Ensar'dan Hazret kabilesinden bir adam Vallahi Resulullah'ın eşeği koku yönünden elbette senden daha temizdir dedi. Abdullah İbni Ubey hesabına onun kalminden biri öfkelendi de bu iki kişi sövüştüler. Bunlardan her birinin taraftarları öfkelendiler ve aralarında hurma değneğiyle ellerle ve pavuşlarla vuruşma oldu. Emez, eğer müminlerin iki zümre müminlerden iki zümre birbiriyle dövüşürse aralarını, aralarını bulup barıştırın. Hucura suresi 9. ayetinin indiğinin haberi bize ulaştı demiştir. İkinci bakt. İnsanlar arasını iyileştirip düzelten kimse yalancı değildir. Bize İbrahim İbni Saad, Salih İbni Keysan'dan, o da İbni Şihab'dan tahtis etti ki ona Hümeyt İbni Abdurrahman, ona da annesi Ukbe kızı Ümmü Kursun haber vermiştir. Ümmü Kursun Resulullah'tan insanlar arasını iyileştirip düzelten ve bunun için hayır maksadıyla söz ulaştıran veya hayır kastıyla Söz söyleyen kimse yalancı değildir buyururken işitmiştir. İmamın kendi arkadaşlarına hitaben, bizi götürün aralarını iyileştirip barıştıralım sözü babı. Seyyid ibn-i şöyle demiştir. Kuba Hadisi birbirleriyle dövüştüler. Hatta birbirlerine taşlar attılar. Bu hadise Resulullah bu hadise Resulullah'a haber verilince Resulullah hemen bizi götürün de aralarını iyileştirip barıştıralım buyurdu. Dördüncü bak. Yüce Allah'ın şu kavli. Kadınla kocasının kendi aralarında bir sulh anlaşması yapmalarında bir günah yoktur. Nisa suresi 128. ayet. Ayşe radıyallahu anh eğer bir kadın kocasının uzaklaşmasından yahut yüz çevirmesinde hep endişe ederse sur ile aralarını düzeltmekte en yasalaha kıraatına göre barış anlaşması yapmalarında ikisinde de bir günah yoktur. Barış hep hayırdır. Nisa suresi 128. ayetinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Bu öyle bir adamdır ki karısından hoşlanmayacağı yaşlılık yahut da bunun Gayrı kötü bir hal görür de kadından ayrılmak ister. Bunu sezen karısı sen beni nikahında tut, benim için nafaka ve diğer şeylerden istediğim istediğin taksimi yap der Ayşe. işte kadın kocası bu suretle karşılıklı razı olurlarsa bu anlaşmada günah yoktur demiştir. Beşinci bak Birbirleriyle çekişen kimseler yahut topluluklar bir haksızlık ve zulüm Barışı üzerine anlaşma yaptıkları zaman bu barış reddedilmiştir. Ebu Hüreyre ile Zeyd İbni Halid Erzülhane radıyallahu anh ikisi de şöyle demişlerdir. Bir bedeli geldi de ya Resulallah hasmımla aramızda Allah'ın kitabı ile hüküm ver dedi. Hasmı olan kimse de ayağa kalktı ve o doğru söyledi. Onunla aramızdaki davaya Allah'ın kitabı ile hükmet dedi. Çöl Arabı da davayı şöyle anlattı: Benim oğlum bu adamın yanında ücretle hizmetçiydi. Onun karısı ile zina etti. Oğluna taşlanmak cezası düşer dediler. Ben oğlumu bu cezadan yüz koyun ve bir de cariyeyi fidye verip kurtardım. Sonra da meseleyi ilim sahibi olanlara sordum. Onlar bana oğlunun üzerinde ancak Yüz değnek ile bir yıl gurbete gönderme cezası düşer dediler. Dedi. Bu ifade üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elbette aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cariye ile koyunlar sana geri verilecek. Oğluna da yüz değnek vurulacak ve bir sene sürdüm edilecektir. Sana gelince ya Unays ki Unays İbn-i Dahak el-Eslemi adında sahabilerden bir adamdır. Sen yarın kuşluk vaktinde bu adamın karısına git suçunu itiraf ederse ona taşlama cezası uygula buyurdu. Davi dedi ki ertesi gün kuşluk vaktinde Unays o kadına gitti ve suçunu itiraf etmesi üzerine o kadına taşlama cezası uygulandı. Ayşe radıyallahu şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim bizim şu din işimiz içerisinde olan olmayan içinde olmayan bir bidat icat ederse o reddedilmiştir, batıldır buyurdu. Bu hadis Abdullah İbni Cafer El-Mahrami ve Abdülvahid İbni Ağun Ebu Ağun'da Said İbni İbrahim'den rivayet etmişlerdir. Altıncı bab Barış yazısı nasıl yazılır? Barış anlaşması bu falan oğlu falan ile falan oğlu falan barış anlaşmasıdır başlığı ile yazılır. Bir de Şube Ebu İshak'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben elbera İbni Azib'e gittim, ondan işittim. O şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerle barış anlaşması yapmaya karar verdiği zaman taraflar arasında Barış yazısını Ali yazdı. Ali Allah'ın elçisi Muhammed yazdı. Müşrikler sen Allah'ın elçisi Muhammed yazma biz. Senin Resul olduğunu kabul etseydik seninle harbetmezdik dediler. Bunun üzerine Resulullah Ali hitaben Resulullah sözünü sil buyurdu. Ali de ben onu silen kimse olmam dedi. Bunun üzerine Resulullah bizzat kendi eliyle sindirdi. Ve gelecek sene kendisiyle sahabileri Mekke'ye gelip 3 gün ikamet etmekleri Oraya ancak silahları kılıfları içinde olarak girmeleri şartı üzerine üzere Mekkelilere bar, barış anlaşması yaptı. Raviye bu kılıf silah nedir diye sordular. İçindeki kılıflarıyla birliktedir. Kılıflıdır dedi. Elber raziyallahu tehlike şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6. Hicret yılının Zulkade ayında umra yapmak istedi. Yola çıktı ve Mekke ahalisi bunu kabul etmeyi, peygamberi Mekke'ye girmesini bırakmadılar. Nihayet peygamber Mekke'lerle gelecek yıl Mekke'de 3 gün ikamet etmek üzere bir barış anlaşması yaptı. Barış yazısını yazdıkları zaman bu Allah elçisi Muhammed'in üzerinde su anlaşması yaptığı yazıdır başlığı yazmışlardı. Mekke müşrikler e bizler bu Allah'ın elçiliğini ikrar etmiyoruz. Eğer biz senin Allah elçisinin olduğunu biliyor olsaydık seni Mekke'ye gitmekten men etmezdik. Lakin sen Abdullah'ın oğlu Muhammed'sin dediler. Resulullah ben Allah'ın elçisiyim ve Abdullah oğlu Muhammed'im dedi. Bundan sonra Ali'ye Resulullah lafzını sil buyurdu. Ali hayır vallahi ben senin Resulullah onlarını ebeden silmem dedi. Bunun üzerine Rasullah yazıyı aldı ve bu Muhammed İbni Abdullah'ın üzerine suh anlaşması yaptığı maddelerdir diye yazdı. Maddeler şunlardı. Bir, Mekke'ye silah girmeyecek, silahlar ancak kılıfında girecek. İki, Mekkelilerden bir, er kişi Muhammed'e tabi olmak isterse Mekke'den çıkamayacak. 3. Muhammed'in sahabelerinden birisi Mekke'de kalmak isterse bunun da Mekke'de ikameti men edilmeyecektir. Ertesi yıl Rasulullah Mekke'ye girdi ve tayin edilen 3 günlük müddet sonra ermeye yaklaşınca Mekke müşrikleri araya geldiler de anlaşmanın müddeti geçti. Artık sahibine peygamberle söyle de Mekke'den çıksın dediler. Peygamber de sahabeleriyle birlikte Mekke'den çıktı. Bu sırada Hamza'nın kızı peygambere ''Ya ammi, ya ammi'' diye feryat ederek arkalanına takılmıştı. Ali ona uzandığı eliyle tuttu da mahvede bulunan Fatma'ya hitaben amcanın kızını al onu mahreye yükledi. Medine'ye geldiklerinde Hamza'nın kızının misafirliği hakkında Ali, Zeyd İbni Haris'e Cafer çekiştiler. Ali ''O benim amcamın kızıdır. Onun terbiyesine ben herkesten fazla hak sahibiyim dedi. Cafer de, o benim Hamza'mın kızıdır. Teyzesi de benim nikahım altındadır. Terbiyesi bana düşer demişti. Zeyh İbni Hariş de, o benim ahdi kardeşimin kızıdır diyordu. Bu dava kendisine arz edilince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'nın kızının teyzesine ait olduğuna hükmetti ve teyze terbiye hususunda ana menzelesindedir buyurdu. Sonra da Ali'ye hitaben sen bendersin, ben de senderim. Yani sen bana reseple, sevgiyle bağlısın. Ben de sana bağlıyım diye naziklik gösterdi. Cafer de sen de yaratılışın bakımından ve ahlakın bakımından bana benzedin dedi. Deyit İbni Harise'ye de sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun dedi. Yedi, müşriklerle barışın beyanı bağlı. Müşriklerle barış konusunda Ebu Sufyan, Tahir ibn-i Harp'tan Hiraklu'nun ilgili bir hadis vardır. Af ibn Malik de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sizinle Asfaroğulları yani Rumlar arasında bir müteakere yani barışma olur dedi. Yine bu konuda Seyyil ibn-i Esma binti Ebu Bekir Misver ibn-i e, peygamberden hadis rivayet etmişlerdir. Ve Musa İbni Mesud da şöyle dedi. Bize Sufyan İbni Said Ebu İshak'tan o da Elbera İbni Azib'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiye günü müşriklerle üç maddelik bir barış anlaşması yaptı. Müşriklerden her kim Allah'a iman edip peygambere gelirse peygamber de onu müşriklere geri verecek. Müslümanlardan da her kim müşrikler tarafına giderse Mekkeliler onu geri vermeyecektir. 2. Mekke'ye gelecek sene girilecek ve Mekke'de ancak 3 gün ikamet edilecek. Mekke'ye kılıç ve yay benzeri silahlar muhafaza içerisinde olarak girilecek. Barış maddeleri kararlaştırıp yazılacağı sırada Ebu Cendel, TİB elçisi olan Süreyl İbni Amr oğludur, Mekke'den hapisten kaçarak ayakları zincirlerle seke seke oraya gelmişti. Süreyl anlaşma maddesi gereğince oğlunu istedi peygamber, Ebu Cendel'i Kureyşler'e geri verdi. Buhari dedi ki, Ravi Muammel İbni İsmail Sufyan Es-Servi'den rivayet, rivayetinde Ebu Cendel'i zikretmedi de onun yerine illa bir cullu bir silah dedi. Bize Fulay Nafi'den o da İbni Umer'den tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre yapmak niyetiyle ve Medine'ye çıkmıştı. Fakat Kureyş kafirleri Resulullah ile kârı arasına girip men ettiler. Resulullah da Hüzeybiye'de kurbanını kesti ve başını tıraş etti, ihramdan çıktı ve müşriklerle gelecek sene umre yapmak, peygamberin sahabileri Mekkelilere karşı kılıçlarından başkasıyla taşınmamak, Mekke'de Mekkelilerin istedikleri müddetten fazla ikamet etmemek, şartları üzerine barış anlaşması yaptı. Bu surette Resulullah gelecek sene umre Yaptı. Resulullah onlarla yaptığı barış anlaşmasına uygun olarak Mekke'ye gidip üç gün orada ikamet edince bu müddetin gitmesinden girmesinden Mekkeliler Resulullah'a Mekke'den çıkmasını söylediler. O da Mekke'den çıktı. Sehl İbni Hasamet'e radıyallahu anh söyle demiştir. Abdullah İbni Sehl İbni Mesud'un İbni Zeyd'in oğlu Muhayyisa Hayber'e Kurma toplamaya gitmişlerdi. O sene Haybelli Yahudilerle Müslümanlar arasında barış anlaşması vardı. 8. Bab Diyette barış hükümlerinin beyanı babı. Bana Hümey tahdis etti. Onlara Enes tahdis edip şöyle demiştir. Onlara Enes şöyle tahdis etmiştir. Nadir'in kızı olan El rubeyyi genç bir kızın ön düşünü kırmıştır. Onlar da Rubeyi'nin kavmi o kızın sahipleri diyet vermek istediler ve yine onlar kızın kavminden rubeyden kısası affetmesini istediler. Kızın, kızın sahipleri diyet almayı kabul etmediler, kısası affetmeyi de kabul etmediler. Bunun üzerine peygamber gelip onun huzurunda mahkeme oldular. Peygamber onlara kısasla emretti. Enes i̇bn hemen Ya Resulallah El-Ubeyyi ön dişi kırılacak mı? El-Ubeyyi'nin ön dişi kırılacak mı? Hayır. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki onun ön dişleri kırılmaz. Dedi. Peygamber Ya Enes Allah'ın kitabının hükmü kısastır buyurdu. Akabinde de davacılar diyete razı olup Ubeyyi'den kısası affettiler. Bunun üzerine peygamber Allah'ın kullarından öyle kimseler vardır ki o Allah'a yemin etse muhakkak Allah onun yeminini yerine getirir. Onun yemininde doğruya çıkarır buyurdu. El Fendali Rumeytan o da enes'ten kızın kavmi razı oldular ve diyet kabul ettiler sözünü ziyade etmiştir. Dokuzuncu bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ali'nin oğlu Hasan için Allah İkisinden de razı olsun. Şu benim oğlumdur. Biz seyittir. Umarın ki Allah bu oğlum sebebiyle iki büyük fırka arasını düzeltir sözü babı. Ve zikri Allah'ın şu kavli. Eğer müminlerden iki zümre birbiriyle dövüşürlerse aralarını bulup barıştırın. Hucurat Suresi 9. ayet. Bize Sufyan İbni Uyeyne Ebu Musa İsrail'den tatil etti. O şöyle demiştir. Ben El-Hesan Hasan el-Basri'den işittim. O Allah'a yemin ederek şöyle diyordu. Vallahi Ali'nin oğlu Hasan'ın Muaviye'yi Medaim'de dağlar misali ordu birlikleriyle karşılamıştı. Amr ibn As Muaviye'yi harbe teşvik ederek ben karşımızda öyle bir ordu birlikleri görüyorum ki onlar karşılarındaki sayıca ve keyfiyetçe akranı olan orduyu kesin surette boğup Öldürmedikçe geri dönmeyeceklerdir. Muaviye'de Amr İbni Aski, Vallahi Muaviye bu iki adamın hayırlısıdır. Ey Amr, eğer muhaliflerimiz, askerlerimizi ve askerlerimiz, muhaliflerimizi öldürürlerse, Allah'ın ifasını emrettiği insanların işlerini benim adıma, yerine getirmeye kim üzerine alır? Bana, bu öldürülenlerin kadınlarına, yetim dullarına bakmayı kim tekellüf eder dedi. Ve barış için Hazreti Hasan'a Kureyş'ten ve Abdücemz oğullarından iki kişiyi Abdurrahman İbni Semur ve Abdullah İbni Amr ibn Kureyzi gönderdi. Ve bunlara hitaben Haydi şu adama Ali'nin oğlu Hasan'a gidiniz. Onu barışı arz ediniz. Ona istediğimizi isteğimizi söyleyiniz. Ne arzu ederse onları öğrenip geliniz. Bunlar Hasan'a gittiler ve huzuruna gidip konuştular ve muaviye'nin teklifini söylediler. İfteklerini sordular. Hasan İbni Ali bunlara cevaben, bizler Abdülmuttalib oğullarıyız. Kerem ve cömertliğe alışmışız. Halifelik adına Beytülmal'dan bize düşen hisse nedir ki? Onunla etrafımızdaki muhtaçları infak edeceğiz. Şüphesiz bu ümmet görüyorsunuz, ihtiyaçtan kendi kanı içinde şaşırmış birbirini kırıyor dedi. Onlara onlar cevaben Muaviye size şöyle şöyle mal, elbise, erzak arz ediyor ve bunları dağıtırsınız. Daha niye ihtiyacınız varsa onu da sormamızı ve sizin bildirmenizi istiyor dediler. Hazreti Hasan bu söylediğiniz şeyler bana karşı kim teklif edip üzerine alır dedi. Muaviye'nin elçisi biz bunları senin için üzerimize alırız dediler. Ve Hasan İbni Ali her ne istediyse onlar bir temin ederiz diye karşıladılar. Hasan bu suretle yani vaki olan şartlar üzerine dini maslahatı ve ümmetin maslahatını gözeterek Muaviye ile sulh anlaşması yaptı. El Hasan El Basri şöyle dedi. Ben Ebu Bek ile İbni Haris radıyallahu anh'tan işittim. O şöyle diyordu. Ben Resulullah'ı minber üzerinde torunu Hasan İbni Ali yanı başında olduğu halde gördüm. Kendisi bir kere cemaatte bir defa da Hasan İbni Ali'ye dönüp onu işaret ederek şöyle buyururdu. Şüphesiz bu benim oğlumdur, bir seyyiddir, şeref sahibi efendidir. Allah'ın bu oğlum bile Müslümanlardan iki büyük Furkan'ın arasını düzeltmesini umarım. Ebu Abdullah Buhari dedi ki Ali İbni Abdullah bana şöyle dedi. El-Hasan El-Basri'nin Ebu Bekir'den işitmesi bize ancak bu hadis ile sabit olmuştur. 10. bab İmam hasımlarından birine yahut kendisine yahut her ikisine birden barışmaya işaret eder mi? Ebu, Ebu Rical Muhammed İbni Abdurrahman tahsis etti ki Annesi Amret İbni Abdurrahman şöyle demiştir ben Ayşe'den işittim. O şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı üzerinde bir alacak davasından dolayı hatımların yüksek sesle çekiştiklerini işitti. İki hasımdan biri yani borçlu ötekisinden yani alacaklıdan borcun bir miktarını indirmesini ve alacağını kendisinden yumuşaklıkla talep etmesini istiyordu. Borç veren ise vallahi indirme işini ben yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah evinden bu iki muhasımın yanına çıktı da marif olan bir iyiliği işlemek üzere Allah üzerine yemin eden nerededir diye sordu. Borç veren utanarak benim ya Resulullah şimdi borçlu bunlardan hangisini arzu ederse onun olsun dedi ve yarı yarıya yarı sülf oldu. kâb bin i̇bn Malik Malik'in oğlu Abdullah şöyle tahtis etmiştir. Babam Kâb'ın eslemi Abdullah İbni Ebi Hadret üzerinde bir mal alacağı vardı. Kâb bozlu olan Abdullah'a kavuştu ve ondan alacağını istedi. Her iki ses, ikisinin de sesleri yükselinceye kadar birbirlerine söylendiler. Bu arada peygamber bunların yanına uğradı da ya Kâb dedi. Abdullah'ın üzerindeki alacağının yarısını al. Der gibi eliyle işaret etti. Bunun üzerine kağıt da alacağının yarısını aldı ve öbür yarısını ona terk etti. 11. Bab İnsanlar arasını iyileştirip barıştırmanın yerine insanlar arasında adalet yapmanın fazileti babı. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her insanın bedenindeki her bir eklemin faydalarına karşı şükretmesi kendi üzerine bir sadakadır. Güneşin doğmakta olduğu her gün, yani her günün gündüzünde insanlar arasında adalet yapması büyük bir sadakadır. 12. Bab İmam barışmaya işaret ettiği ve üzerinde hak bulunan kimse de barıştan çekindiği zaman imam yani hakim, o kimse üzerine kendisine apaçık olan hükümle hükmeder. Zuhri şöyle demiştir bana oğlu Ur ve Heba'yı verdik ki Zübeyir şöyle tahsis ediyordu. Kendisi Bedir'de hazır bulunmuş olan Ensardan bir adamlar Harre mevkiinde vurmalıklarını suladıkları su yolları ve su nöbeti hakkında Resulullah'ın huzuruna davalaşmışlar. Resulullah Zübeyir'e Ya Zübeyir tarlanı sula sonra suyu hapsetmeyip komşuna salıver buyurdu. Ensari zat bundan öfkelendi de Ya Resulullah Zübeyir halanın oğlu olduğu için mi diyerek taraftirlik yaptığını tarif etti. Hemen Resulullah'ın yüzünün rengi değişti. Sonra Resulullah Zübeyre, ya Zübeyiz sula sonra suyu hapset, hurma ağaçlarının köklerine erişmedikçe buyurdu. Resulullah o vakit Zübeyre'in kendi hakkını bol bol kullanmasını söyledi. Halbuki bundan önce Zübeyre hem kendisine hem de ensari lehine müsamahalı bir sulama yapmasını işaret etmiş idi. Ensari Rasulullah'a öfkelenince Resulullah, Resulullah Zübeyir'e apaçık hüküm içerisinde hakkını bol bol kullanmasını bildirmiştir. Urbe'de dedi ki, Zübeyir vallahi ben şu ayetin bu hadis hakkında indirildiğini zannediyorum dedi. Öyle değil. Rabbine and olsun ki onlar aralarında kimi oraya kimi buraya çektikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar. Nisa suresi 65. ayet 13. 13. madde. Alacaklılar arasında ve miras sahipleri arasında barış ve bunların her birinin bir şeyi bedel ve ivaz verme sırasında ölçüp tartmadan takdir ve tahmin yapmanın hükmü babı. İbn Abbas şöyle demiştir. İki ortağın bir insan üzerinde alacakları olup da Un iflası yahut ölmesi halinde ortaklardan her biri diğerinin payına düşenden çıkmasından ve şunun borcu ve şunun da bulunan malı alması beyis yok almasında beyis yoktur. Eğer ikisinden birinin aldığı şey helak olursa arkadaşına dönmez. Câbir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Babam Abdullah Uhud günü şehiden vefat etmiştir. Halbuki üzerinde borç vardı. Üzerindeki borca mukabil o yılın hurma mahsulunu almaları ve babamı bostan temize çıkarmalarını alacaklarına arz ve teklif ettim. Alacaklar o mahsulde borca vefa edecek miktar görmediler de bu teklifimi kabul etmediler. Bunun üzerine ben peygambere geldim ve bu durumu kendisine zikrettim. Peygamber hurma mahsulunu kesteyim ve onu harmana koyduğun zaman bana bildir buyurdu. Ve Resulullah'a bildirdim. Resulullah beraberinde Ebu Bekir ve Umer olarak geldi. Ve kurma mahsulünün yanına oturdu. Bereketle dua etti. Sonra da alacaklarını çağır ve onlara haklarını tas tamam ver buyurdu. Artık ben babamın üzerinde hakkı olan hiçbir alacaklı bırakmadım. Muhakkak her birine borcunu ödedim ve 13 veç miktarı da arttı. 7 veç ac ve levinden 6 veç lev nevinden yahut e, altı ve Aciben nevinden yedi ve lev nevinden olmak üzere fazla geldi. Akabinde ben Resulullah'a akşam namazı kılarken tesadüf ettim. Kendisine bu ödemeyi fa, e, ve fazlayı zikrettim. Resulullah güldü ve sen Ebu Bekir ile Ömer'e git de bunu onlara haber ver buyurdu. Ben onlara haber verdim. Onlar yemin olsun biz Resulullah'ın kurmalıkta yaptığı şeyleri yaptığı zaman hurmanın böyle çoğalacağını kesin olarak bilmişizdir dediler. Hişam İbni Urve, ve İbni Keysan'dan, o da Cabir'in senediyle yaptığı rivayette, akşam namazı yerine ikindi namazı diye söyledi. Ebu de zikretmedi. Peygamber güldü sözünü söylemedi. Ve Cabir, babam üzerinde 30 ölçeği hurma borcu bırakmıştı dedi. Muhammed İbni İshak ile Vehb İbni Keysan'da, o da Cabir'den senediyle yaptığı rivayetinde öğle namazında bulunduğunu söylemiştir. 14. bab Borç ile mevcut olan şeyler ile sulh babı. i̇bn Şihab şöyle demiştir. Bana Kaabın oğlu Abdullah haber verdi. Ona da babası Kaab İbni Malik şöyle haber vermiştir. Kendisi yani Kaab İbni Malik el Abdullah İbni Ebi Hardet el-Esremîn üzerinde bulunan bir alacağını Resulullah zamanında mescitte hasmının yakasına yapışıp borcunu ödemesini istedi. Her ikisinin de sesleri evinde olan Resulullah işleyecek derecede yükseldi. Resulullah onlara doğru çıkıp hücresinin perdesini açtı ve ya Kehb İbni Malik diye nida etti. Kehb Lebbeyk ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle işaret ederek Yarısını indir. Yani alacağından yarısını bağışla buyurdu. kâb emen vallahi bağışladım ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resulullah Abdullah İbni Ebi Haddet El hitaben şimdi kafda kalan borcunu öde buyurdu.